etba'at-tabi'in ve ilim ehlimizin değerli e, değerli ilim ehlimizin de söylediği sözleri bid'ata verdikleri reddiyeyi ey bid'at-ı hasene iddiasında bulunanların İmam-ı Şafi'i veya İz bin Abdüselam gibi ya da Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh'ın bir takım sözlerini yani bid'atın sözlük manasıyla ilgili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 burada bidat lafı geçtiği için onlar diyor ruhbanlığı ortaya çıkardılar mektebüne he aleyhim Allah azze ve Celle diyor biz bunu onlara yazmamıştık yani faz kılmamıştık illa bıga eridwanille ancak Allah'ın rızasını kazanmak için onu kendileri ortaya çıkarmışlardı dikkat ediyor musunuz bu nasıl bir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 paylaşmak istiyorum. Summa qafayna ala atharihim bi rusulina bi rusulina bi Isa ibn Maryama wa fi ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما روعوه حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون bu kısmı özellikle okuduğum önce tekrar mealini vereyim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 anlaşılacaktır. Kim? Meryem oğlu İsa'yı da arkalarından gönderdik. Ona İncil'i verdik. Ve onu izleyenlerin kalplerinde bir şefkat ve merhamet kıldık. Yani kalbine şefkat ve merhamet duygusu konulanlar ona tabi olanlar. Ancak bu kitapta Kıdır Yeşil Yurt denilen şahsın e, bu eserinde kime uyanlar olduğu belirtilmemiştir. Ve yine ayetin devamında diyor ki: "Va rahbaniyeten ibtada'uha ma katabnaha aleyhim illa ibtigaa ridwanillah." Diyor ki ruhbanlığa gelince biz onu kendilerine farz kılmadık.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 Allah'ın rızasını gözetmek için bunu kendileri uydurdu deyip ayetin devamı şu metene aleyhim biz bunu onların üzerine yazmadık lletiha Ervanille Allah'ın rızasını gözeterek bunu kendileri uydurdular Femerah hakkka ayeti he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 ayette yerme, yerme vardır. Yani diyor ki biz kendilerine fark kılmadığımız halde ruhbanlığı kendileri ortaya çıkardılar. Kendileri uydurdular. Allah'ın rızasını gözeterek kendi hevalarından bunu uydurdular. Ancak uydurmalarıyla beraber فَمَا رَعَوْهَ حَقَّا رِعَيَتِهَا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 kendisinin ne söylediğine yine kendi kitabından yine bidatçıların kendi kitabından cevaplar vereceğim. Ve ben bu ayetin tefsirlerine de baktım. i̇bn Kesir ve şu an yanımda bulunan yine tefsir-ü Sadi bu tefsirlerden baktık. Allah'a hamdolsun İsa aleyhisselama hakkıyla uyanlar mükafatını aldığını İsa aleyhisselama hakkıyla uymayanlar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 İlleftiqa eridwanille ayeti bu kadar almış devamı yok devamı yok hangi devamı bizim şu an eğer takip edenler görürler ki şu bölümler alınmamış mekkatebneha aleyhim illleftiqa eridwanille onlar buraya kadar almış bu sözün devamında ise halbuki ayet şöyle fama rauha hakkı rıayetıha ve buna da hakkıyla riayet etmedir, etmediler. فَآتَيْنَ الَّذ۪ينَ آمَنْ minhum اَجْرَهُمْ Onlardan iman edenlerin ecirlerini verdik. ve وَكَث۪يرٌ minhum فَاسِقُونَ Ve onların birçoğu da fasıklardandır. Evet kendisi dilediği kadar ayetin bölümünü almış ve şu meali vermişti. Kalplerine şefkat ve merhamet duygusu koyduk. Kendilerinin ortaya çıkardıkları ruhbanlığa gelince...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 Kısaca bu ayetin bu ayeti bir de Tefsir-u Sa'di'den paylaşmak istiyorum inşallah. Tam metnini vererek ve bizden önceki şeriatler eee olur mu? Bizim için bağlayıcı mı? İnşallah bunları açıklayacağız. Ben ayeti Tefsir-u Sa'di'den inşallah bakıyorum. Ayet şöyle Arapça metnini okuyup sonra mealini okuyup direkt devam edeceğim. Sünma kafeyne ale aþarîm birüceline ve kafeyne bi-îsâ bni maryama bi-îsâ bni Maryma ve ateyna hul îngîl ve jâlîna fi qulûbîl-lâtînât tabâgûhu râfetan ve râhmah ve rhabanîyatan b-tâgûha ma k-tâbna İlla İlla İbtıga Ardıvan Allah, fəma rga'uha hakkı rga'yetha, fəatina ladin minhum ajrahum, vkkir minhum fasıqul. Ayetin Türkçeme Ali şöyle: Sonra Rasullerimizi onların izleri üzere ardarda gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da izlerinden gönderdik.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 Aynen kitabında diyor ki Allah onları bu amellerinden dolayı met etmektedir. Allah'tan korkmaz mısın sen bu sözü burada söylemekle? Ya da ayetin bir kısmını alıp bir kısmını terk etmekle? Veme e, ayette de ifade edildiği gibi ayette de ifade edildiği gibi feme ra'uha hakkı rıga'yet'iha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 Buna gösterdikleri ilgi sebebiyle bu onlara farz kılınmış olduğu bu da bidat olmamaktadır arkadaşlar. Yani biliyorsunuz bizim şeriatımızda da bu böyledir. Allah Resulü sertüvəsəlem süre gelen bazı şeyleri şeriata muhalif olmadıkları olmadıkları için bunları ikrar etmiştir veya bunlar karşısında sükut etmiştir. En basiti mesela rükya ile rükya ile ilgili ayet vassalen içinde şirk olan şeyleri yasaklamış ancak hakka uygun olanların söylenmesini ve rükyanın yapılmasına efendime söyleyeyim müsaade etmişti ya da Allah'a söyset vassalen daha önce teravih örneğinde görüldüğü gibi bu namaza olan rağbetten bunun farz kılınmasından korktuğu Haccın her sene mi fazdır dendiğinde.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 الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ Bugün sizin üzerinizde dinimi tamamladım buyuruyor Allah subhanahu ve teala. Ey ancak yasaklanacak olan, engellenecek olan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında engellenmiştir. Rabet gösterilen veya farz kılınan, meşru kılınan ise bellidir. وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُورُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Rasul size neyi verdiyse onu alın, neyi yasakladıysa ondan sakının.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 ve sapıtmışların üzerinde bulundukları şeyler Kur'an ve sahih sünnette varit olanlar dışında asılsız, batıl, sapıklık, şirk, küfür, sesat ve elverişsizlik gibi özellikler barındırdığı halde nasıl bizler için birer şeriat olabilir ki?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 gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna iletme ayeti de ayet-i celilesi bunu ap açık ortaya koymaktadır. Ey andımızmış gibi. Allah'a sallallahu ve selam var hu ve ehli kitab. Sakallarınızı salıferin ehli kitaba muhalefet edin. Allah'a sallallahu ve selleme aşure günü orucu sorulduğunda Yahudilerin bu oruca iltifat ettiğini söylendiğinde o halde biz de seneye sağ kalırsam bir gün öncesiyle tutarım demesi. Ve buna benzer daha birçok şey. Şeyh-ül Uslam İbni Teymiye Rahimahullah Sırat-ül Mustakim muhalefet ashab Cahim adlı kitabının sayfa 11'den 31'e kadar olan kısmında diyor ki bu aslı başka hiçbir yerde benzerini görmediğim biçimde açıklanmış. Yani bu kitapta başka hiçbir yerde görmediğim şekilde diyor İbni Teymiye bunu açıklamıştır diyor Selim bin Hilali. Ve diyor ki İbn Teimiye, öncekilerin şeriatı bizim de şeriatımızdır. Kaidesinin geçersizliğini İbn Teimiye beyan etmektedir. Yine şahadet bir el ihtisasında cilt bir sayfa 332'de benzer açıklamalarda bulunuyor ve şöyle diyor: Usul ilminde de kabul edildiği üzere bizim dışımızdakiler için şeriat olan şeyler bizim şeriatımıza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 Aynı Resulullah Aleyhisselatü Musa e, Ömer Elinde Tevrat'la görünce Tevrat'tan bazı sahifeleri okuduğunu görünce Dedi ki Ne yapıyorsun ey Ömer Dedi ki ey Allah Resulullah Yani Yahudilerin nasıl inandığına bakıyorum Belki de Ömer radıyallahu niyeti Hani e, Onlar nasıl inanıyorlar Aynı Aynı toplumda yaşıyorlar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 ورحمة الله وبركاته